Eylemleri korkmak, ha, sevmek, Pardon, tevekkül evet. etmek vesaire değil mi? Tamam. Maşallah. Evet, evet. E, a, a, azaların ameli? Namaz, kılmak, oruç, vesaire. Vekat, vesaire. Azalarla amel etmek. Tamam mı? Tamam. Maşallah. Şimdi e, o zaman biz şöyle esaslara bölecek olursak dünkü dersi, üç esas üzerinde durmuşuz. Tamam mı? Birincisi, imanın lugat ve ıslahi manası. İkinci, ikinci, bu birinci esas i̇kinci esas, selefin iman söz ve ameldir den kastı bunları işledik üç dedik ki ilim ve tasdikte de artma eksilme olur değil mi ilim ve tasdikte de artma ve eksilme olur dedik Ahmet evet, evet. peki buna ne örnek verdik neyi delil getirdik ee, sen... bir Bilmiyorum. ayet delil getirdik İzat... hangi ayet tamam, İbrahim aleyhisselam tamam. ne diyordu e, kalbin mutmain olsun değil mi? Evet kalbi e, mutmain olsun. Biz buna selef'ten hatta sahabeden delil getirdik ki buradaki kalbi mutmain olmasından maksat imanın artmasıyla alakalı. Hı -hı. Tamam? Evet. O zaman üç esas aldık. Dedik ki 1. eee imanın lügat ve sılahı manası. 2. Selef'in iman söz ve ameldirden kastı. 3. Tasdikte de artmanın ve eksilmenin olabileceği. Hı -hı. Şimdi dördüncü Hı -hı. esas 4. esas ki bu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 o iman ve İslam zikrediliyor. Tamamdır. O zaman İslam zahiri amellerle alakalı olur. İman, iman kalbi evet. amellerle alakalı olur. İtikadla alakalı olur. Evet. Eğer aynı Nas'ta zikredilirse. Eğer ayrı ayrı Nas'larda zikredilirse iman İslam'dır. İslam imandır. Anladın mı buraya Ahmet? Anladın evet. mı? Anladım, anladım, anladım. Tekrarlayayım mı?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 İman İslamı içerir, İslam da imanı içerir. Anladın mı burayı? Anladım hocam. Tekrar et, anladığını anladığını tekrar et inşallah. Ee, i̇man ve İslam aynı yerde, aynı yer geçerse, yani Kur'an-ı Kerim'de, evet. o zaman iman e, itikatlardır, İslam da zahir amellerdir. Hı. Fakat e, ayrı, ayrı geçerlerse, iman İslam'dır, İslam da ameldir. Hı. Peki Selef bunu e, e, ilmi bir tabirle, Selef âlimlerimiz bunu ilmi bir tabirle ibare ediyorlar.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 İkisi birbirini içerir. Tamam mı? Ama aynı naslı toplanırlarsa ayrı ayrı manalara delalet eder. Tamam mı? Mesela tamam. bunu örnek. Cibril hadisi. Nebisa Selam imandan sordu. Cebrail Aleyhisselam ne dedi? Allah'a, meleklerine vesaire inanmak. Doğru mu? Evet. İslam'dan sordu. Zahira amellerle alaka verdiği, Tamam mı? Evet. Hı. Ha, o zaman buradan ne anlıyoruz? İman ve İslam toplanırlarsa ayrılırlar. Ayrılırlarsa toplanırlar. Tamam mı?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 A, diyoruz ki Tabii imanda canım. istisna mevzusu, yani bir insanın imanını istisna kılması, yani inşaallah demesi caiz midir, dil midir? Aleykümselam. Caiz midir, dil midir? Tamam mı? Şimdi bidat ehlinin birçoğunda ve mürciyelerin fukahalarında istisnayı, istisnayı inkar etme vardır. Yani mürciyelerin fukahaları mürciyelerin istisnada imanı,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 Önce hı hı. burayı anlayalım. Şimdi Allah da Kur'an'da zaten... Meal yanında mı? Meal. Yanında hocam. Hemen Fetih Suresi'nin 25. ayetini aç. 27'ye kadar oku. Fetih Suresi? Fetih Suresi 25. ayet 27'ye kadar oku. Tamam. Sen tamam <gülüyor> Sana her kadar وَتَنُقُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ İnşaAllah diyor Allah. Allah buyurur ki inşallah siz Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Sen oku bakayım orayı. 25'ten. Onlar oku. Inka <gülüyor> onlar inkar eden ve sizi e, ve sizin Mescid-i Haram'a ziyaretlerinizi eee bekletilen kurbanların yerlerine ulaşmasını ve nedenler nedenlerdir? Evet. Eğer kendilerini henüz tanımadığımız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek cinnetmen sebebiyle üzüntüye kapıl, kapılmaları ihtimali olmasaydı Allah savaşmayı önlemez, Savaş önlemezdi. Savaşı önlemezdi. Birciliğine rahmet etmek için Allah böyle yapmıştır. Eğer onlar birbirinden ayrılmış olsalardı, elbette onların inkar edenleri, edenleri elemli bir azaba çarptırırdık O zaman inkar edenler kalplerine tasubu, cehaliyet hiç yerleştirmişlerdi. Allah da elçisini ve müminlere sükunet ve güvenini indirdi. Onların taklağı, tutmalarını sağ tutmalarını sağladı. Zaten onlar bunlar ait ve ehlilik ehli ehl kimselerdi. Allah her şeyi bilendir. Andolsun ki Allah elçisinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dikkat dilerse, et buraya, yavaşça ne oku Buraya yavaşça ne oku. Allah dilerse, siz güven içinde başlığınızı tıraş etmiş ve kısaltılmış olarak korkmadan mescidi haram He, Allah dilerse, yani Allah, Allah dilerse kısmını inşallah şeklinde oku, bir daha oku oraya orayı. Çünkü inşallah geçiyordu Oku bakayım. İnşallah siz, He. inşallah siz güven içinde başlığınızı tıraş etmiş ve kısaltılmış olarak korkmadan Mescide haram Allah müminlere vaat ediyor ve ne diyor? İnşallah, i̇nşallah. diyor, tamam mı? He. Vaat diyor ve inşallah diyor. Buradaki maksadı ne Allah'ın? Tahkik. Kesinlik. Tamam yani. Siz mescid-i harama gireceksiniz. Zaten öyle de oluyor. Tamam mı? Bunu anladık. Değil mi? Evet hocam. Ha, o zaman demek ki inşallah'tan tahkik kastediliyor veya yani kesinlik kastediliyor. Ya da ne kastediliyor? Umm'a talep etme. Talip <gülüyor> diyoruz buna. Evet. Tamam mı? Alimler buna talip diye isimlenmiş. Bazıları Başka isim de var. Sorun değil yani. İsim de la muşahata fil istila. İstilahta sorun yok. Tamam mı? Şimdi burayı anladık Hı. Muhammed. Şimdi bak. Buraya anladıktan sonra tekrar başlığa atıyoruz. Diyoruz ki dördüncü esas İslam'da istisna meselesi. Tamam mı? Şimdi dedik ki Anladım. mürciye grubu, mürciye fukahaları ve mürciyenin aşırıları İslam'da şey imanda istisnayı yasaklıyorlar. Diyorlar ki nasıl olsa herkesin imanı eşit olduğu için, kamil olduğu için inşallah dememize gerek yok. Tamam mı? Ancak evet. ehl sünnet vel cemaat İslam'da bak şimdi, şey imanda istisnayı caiz görüyorlar. İmanda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 Selef inşallah derken be şeyi kasteder. O beşinciyi saymayacağız. O ileride gelecek. Dört tanesini sayacağız. Tamam mı? Aslen dört tamam. şey kasteder inşallah. Dört sebepten dolayı tamam. inşallah der. Tamam mı? Dört sebepten dolayı. Tamam. Birincisi, inşallah derken yani inşallah müminim derken kasıtlarından bir tanesi kabulü kastediyorlar. Yani inşallah müminim yani inşallah Allah imanını kabul etmiştir. Tamam mı? Evet. Ha. Şimdi biz mürciyeyi soruyoruz. Selef siz dediniz ki inşallah demek caizdir. Biz de diyoruz ki bakın Selef ümmeti yani ehl Sünnet alimleri demiş ki inşallah ben müminim. Bundaki kastı Selef'in dört ka tane kastı var. Bu kastlarından bir tanesi yani inşallah Allah imanımı kabul etmiştir manasında. Siz buna karşı çıkıyor musunuz? Bu, bu mürciyeyi ne yapar Ahmet? Düşündürür değil mi evet. bu mürciyeyi? Yani... Ha Birinci kastımız bu. Tamam mı? Birinci kastımız bu. Ve bunu bizim selef alimlerimiz vermiş. İmam Macur'dan tut vesaire Tamam mı? Bunların hepsine örnek verelim. Evet. Birinci kastı o zaman kabul. Birinci kastı kabul. Yani imanın kabul oldu mu olmadı mı babından ederler Tamam mı? Tamam. İkinci kastı selefin inşallah derken inşallah derken nefsi teskiye etmeme. Kişinin nef nefsini teskiye etmesi nedir Ahmet? Kendisi temizli çıkan. Hoş değildir değil mi? Ha. selef o yüzden evet, evet. nefsini böyle tezkiye işte bak ben müminim yani şu manada müminim işte evet. bak yani ben e, işte Allah'ın katında bir derece deyim falan tamam mı tipinde hani nefsini tezkiye evet, etmeme babında istisna eder burayı da anladık iki tamam mesela Anladım. bunu İbn-i Bat'ta zikreder selef alimlerimizden tamam mı sebep olarak Anladım. üçüncüsü selef inşallah müminim der bununla imanın kemalini kasteder Evet. Yani ben inşallah imanım kamildir. Temenni ediyorum imanımın imanımın kamil olmasını. Yükseklerde olmasını. Tamam mı? Bak şimdi Ahmet. Şimdi bak Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Çok önemli. Diyor ki Allah Kur'an'da: "İnnel <gülüyor> mu'minunellezina <gülüyor> izâ zikirallahu vajilatu kulubuhum." Müminler o kişilerdir ki. Müminler o kişilerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Seni ürperiyor mu Ahmet her zaman? Benim ürpermiyor senin. Evet. Tamam dinle o zaman devam eder. İnnel müminîne innemel müminûne'llezîne izâ zikirallâhu veceled kulûbuhum. Müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdethum îmânan. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Ellezine onlar ki yukîmûne's salate namazı ikamet ederler. Namazı yerine getirirler. Ve mimma razaknahum verdiklerimizden infak ederler. Sen devamlı infak ediyor musun Ahmet? Eee, evet, devamlı yapmıyorum. He. Ulaike humul mu'minun hakka. Allah Kur'an'da buna diyor ki işte hakiki müminler bunlardır. Lehum derecaten inde rabbihim. Onların Rableri katında dereceleri vardır. Vu ve onlara bir bağışlanma vardır ve rızkun kerim. Onlara kerim bir rızık vardır. Şimdi Ahmet mürciye ne diyordu biz inşallah demeyeceğiz müminiz, müminiz diyeceğiz değil mi evet öyle tamam. diyeceğiz peki i̇man, soruyoruz iman Allah, Allah, Allah diyor ki müminler böyleymiş sen Ahmet kendi nefsine öyle diyor musun nasıl hocam bu, bu ayetteki mümin vasfını kendi nefsine söylüyor musun evet, Allah'ın buradaki kastettiği manada mümin olduğunu pek düşünmüyorum yani bu kadar İ ama inşallah, inşallah dersin değil mi ne güzel Tabii, tabii. He, dersin ki inşallah, inşallah ben bu müminlerdenim. Ne manada temenni edersin bu müminlerden olmayı? Evet. He, bak tabii. şimdi Mürşiyeye soruyoruz. Bu ses mi azaldı arkadaşlar? Bir saniye. Bismillah. <gülüyor> Ahmet bak şimdi ayeti tekrar okuyorum kardeş. <gülüyor> Şimdi Allah Kur'an'da ne diyor? Diyor ki bak şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bize cehmiye ehli şey bize e, mürci ehli ne diyor? Diyorlar ki biz inşallah diyemeyiz. O zaman mümin, Allah da müminleri vasfederken şu vasıları soruyor. Ey, ey mürci, siz bu izliyor musunuz? Yani herkes kendi nefsine bunu söylüyor mu? Değil mi? Bak bu hmm. mürciyenin belini kırdığı nokta. İşte o yüzden bizi anlayamıyorlar. ehli sünnetin kastını anlayamıyorlar. Diyorlar ki ya siz imanınızdan şüphe mi ediyorsunuz ki inşallah diyorsunuz? Biz de diyoruz ki bizim inşallah'tan kastımız dört tane. Şüphe ettiğimizden dolayı değil. Çünkü iman kalptedir. Herkes de kendi kalbinde bilir iman edip etmediğini. Kimse şüphe edemez. Şüpheden dolayı inşallah demek insanı küfre sokar. O yüzden bizim inşallah'tan kastımız şüphe değildir. Çünkü inşallah'ın iki tane manası vardır. Bu manalarından bir tanesi tahkik, kesinlik. Manalarından bir tanesi de temenni etmek. Eğer sen imanın aslını soruyorsan ben yine inşallah müminim derim ama bunda Tahkik kısmını, kesinlik kısmını kastederim. Eğer Kamil imandan soruyorsan bana, ben burada te, inşallahın temelli kısmını zikderim. Temelli kısmını e, kastederim. Anladın mı? Evet hocam. Ha. O zaman demek ki selefin ben inşallah müminim dedi yani müminim demesinden ki kasıtlarından bir tanesi yani inşallah Kamil müminimdir Allah katında. Kamil Hı. mümin olmayı umuyorum manasında. Tamam mı? O zaman kısaca başa alıyorum. Diyorum ki selef ben inşallah müminim derken dört şey kastediliyor. Birincisi kabul kısmını kastediyorlar. Yani ben inşallah müminimdir. Tamam. Evet. İnşallah müminimdir. Bunu evet. kastediyor. İki inşallah müminim diyor. Bununla nefsi teskiye etmemek için bunu söylüyorlar. Tamam. Üç evet ben inşallah müminim diyor. Yani inşallah kamül mümin olurum Allah katında. Yani e, çünkü neden Allah Kur'an'da ne diyor? Allah Kur'an'da ne diyor? Müminleri tarif ederken innemel mu'minunellezine iza zikirallahu vajilat kulubuhum. Özelden birkaç arkadaş yazdı. Hocam ara sıra tekrar ederseniz iyi olur. Not alıyoruz iyi. O yüzden aklınız herhalde karıştılar. O yüzden tekrarlamak zorunda kalıyorum bazen. Ayette diyor ki Allah innemel mu'minunellezine iza zikirallahu vajilat kulubuhum. Mü müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. E peki ben müminim dediğim zaman hiç istisna yapmadığım zaman bu ayetten bu da kastedilebilir. Yani ben müminim Allah dendiğim zaman kalplerim ürperiyor benim. Ben Allah'ın evet. verdiklerinden hep her zaman nafakada infakta bulunuyorum. Ben hakiki müminim, kamil müminim demek manasına geldiği için manalarından bir tanesi. Selefin istisna etme sebeplerinden bir tanesi de budur. Tamam mı? Selefin evet, istisna sebeplerinden bir tanesi de budur. Ve Ahmet ama dikkat et şimdi. Bak şimdi. Şimdi bunu sana soracağım. Tamam mı? Sen cevaplayacaksın. Tamam. Şimdi bak 3 tane şey saydık. Önce biz İnşallah'tan kaç mana kastediyorduk Ahmet? İnşallah'ın kaç manası vardı? 2. Değil mi? 2 manası Birincisi var. kesinlik evet. ifade eden inşallah. 2. Temenni eden talep talep evet. kastedilen inşallah. Evet. Şimdi Selef inşallah derken 3 şey kastediyordu ya. Birincisi inşallah Allah kabul etmiştir. İkincisi nefsi teski etmemek için inşallah. Üçüncüsü de kamil imanı temenni etme babında inşallah. Şimdi buradaki iş bu üçünde inşallah lafzını söylerken bu inşallah'ın iki manasından hangisini kastediyorlar? Evet. Temenni üçü, üçün kısmını. Heh, <gülüyor> bu üçü için evet. imanın temenni kısmını kastediyorlar. Tamam mı? Bak şimdi selef bir istisna daha yapıyor. Ama o istisnada tahkik babını kastediyor. Kesinlik babını kastediyor. Yani inşallah derken kesinlikle ben o manasını kastediyor. O da ne? Dördüncüsü Ses var mı Ahmet? Evet Bismillah. O zaman diyoruz ki arkadaşlar selef, selef ben müminim inşallah derken bir de tahkik kısmını kasteder. Kesinlik kısmını kasteder. Yani kesinlikle ben müminim ama buradaki istisna bu istisnadaki kasıtları imanın aslıyla alakalı. Bazen selef inşallah ben müminim der ve inşallahın kesinlik kısmını kasteder. Yani inşallah ben müminim yani imanın aslını kastederken inşallah der. Burada da inşallah'nın tahkik kısmını kasteder. Yani evet kesinlikle ben müminim. İmanımın kamil olma noktasını söylemiyorum ama kesinlikle ben müminim. Yani Allah'a iman ettiğimi biliyorum manasında. O zaman selefin dört tane kastı var. Ya ben müminim derken kabul kasteder. Yani inşallah Allah kabul etmiştir. Bu bir. Ya da der ki inşallah müminim yani inş nefsimi tezki etmiyorum. Allah dilerse ben müminim. 3- İnşallah ben müminim. Yani inşallah Allah katında kamil imana sahip olmuşumdur. 4- in Kesinlik, inşallah ben müminim ve bunlara da kesinlik kastederler. Ama bu da neyle alakalı? İmanın aslıyla alakalı. Yani imanın aslı bende kesin kes. Kesin olarak ne? İmanın aslı kesin olarak bende var. Evet, burayı da anladıktan sonra inşallah... O, e, evet. şimdi burada e, tabii e, önemli bir noktaya daha değinmek istiyorum kardeşler. Şimdi ehl sünnet ben müminim inşallah diyorlar ya bunları derken bu dört şeyi kastırıyorlar. Ancak bunun mukabilinde olan yani bu ehl sünnetin mukabilinde olan şey var. E, ehl sünnetin mukabilinde olan mürciye var dedik. Ve mürciyeler bakın imanda istisnayı kabul etmezler. Mürciyeler İmanda istisnayı kabul etmezler. Yani inşallah müminim demeyi kerih görürler. Derler ki neden sebepleri var diyorlar ki ya biz imanımızdan şüphe etmiyoruz ki inşallah diyelim. Biz, biz de diyoruz ki inşallah şüphe etmeyi gerektirmez. Yani inşallah kelimesinin içinde şüphe yoktur ki zaten. Şüphe şart değil. Bak Allah Kur'an'da demiyor mu? Ve وَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ inşallah. İnşallah siz mescid-i harama gireceksiniz. Yani Allah şüphe mi duyuyordu inşallah dedi. Hatta bakın mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabirden geçerken bize dualar öğretiyor değil mi? Mesela bu dualardan bir tanesi ne? Bu dualarından bir tanesi mesela Kavire geçtiği zaman birisi kabir başından geçtiği zaman ne der? Resulullah ne bildiriyor? Esselamu aleykum ehle diyar minel mu'minina vel muslimin. Size selam olsun. Ey mü Müsl ey Müslüman ve Ey müminler ve Müslümanlar İnşallah biz de sizlere katılacağız Yani şimdi Nebi sallallahu Derken duasında İnşallah biz sizlere katılacağız Nebi sallallahu ölümünden şüphe mi ediyor Öleceğinden şüphe mi ediyor ki Biz de sizin peşinizden geleceğiz diyor ha, O zaman inşallah illa şekki gerektirmez Mürciye bize ne diyor Diyorlar ki siz inşallah müminiz derseniz imanınızdan şüphe etmiş olursunuz Biz de diyoruz ki hayır İnşallah da bunun gereği yoktur Gerek Nebisa Salim'in sünnetinde inşallah lafızlarına bak. Gerek Allah'ın kitabında inşallah lafızlarına bak. Bu illa şüphe etmeyi gerektirmez. İnşallah şüphe. O zaman diyoruz ki mümin, e, mürciyeler burada dalalete düşmekte bu nokta. Yani bu noktada dalalete düşmekte. Ve, ama mürciyelerin de tabii kendilerine göre şüpheleri var. Birinci şüpheleri demin söylediğim gibi. Diyorlar ki biz... İnşallah dersek şüphe etmiş oluruz imanımızdan. İmandan da şüphe etmek caiz değil. Onun ce cevabını verdik. İkinci şüpheleri de şöyle yaklaşıyorlar mürciler. Diyorlar ki iman bir bütündür. Cüzlere ayrılmaz. Madem ki iman cüzlere ayrılmaz. O zaman ben kendimde imanın imanı buluyorsam o iman bende tamdır demek. Yani ben kalbimde inandığımı biliyorsam o da benim kalbimde iman tamdır demek. İman madem ki kalbimde tam olup olmadığını biliyorsun. O yüzden inşallah demeye gerek yok. Biz diyoruz ki hayır biz size burada da muhalefet ediyoruz. Aslında biz size burada mukalefet ediyoruz dememiz. Ses var mı? Selamünaleyküm Hocam. Aleyküm Selam. Tamam devam ediyorum. Ee, tamam, hocam. İnşallah müminiz demeniz. Yani inşallah müminiz demeniz. E, ze, yani bunu engellemenize sebep imanı cüzlere bölmemeniz. Biz diyoruz ki biz size burada mukalefet ediyoruz. Hatta bırakın biz size mukalifet ediyoruz. Siz bize mukalifet ediyorsunuz. Çünkü asıl olan biziz. Asıl olan ehl-i sünnet. Bidat olarak sonradan siz çıktınız. Siz burada müze mukalevet ediyorsunuz. Dine mukalevet ediyorsunuz. Çünkü iman cüzlere bölünür. Ehli sünnet haricilere ve mürciyelere muhalefet etmiştir bu noktada. Mürciyeler imanı cüzlere bölmediği için diyorlar ki imanın imandan bir parça varsa hepsi vardır adamda iman. imanı kamildir. Hariciler de diyorlar ki evet iman tek parçadır. Bir parçası giderse hepsi gider senden. Ama ehli sünnet bunlara mukalevet etmiştir. Ehli sünnet demiştir ki hayır böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Eğer sünnet demiştir ki hayır böyle bir şey yok. İman cüzlere bölünür. Çünkü Allah da kitabında, Resulü sünnetinde imanı cüzlere bölmüştür. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el imanu bi dunhu mesebuuna şube. İman yetmiş küsür şubedir. Şube ne demek? E şube cüzün min şey. Bir şeyin cüzü demektir. İmanı şubelere bölmüştür Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki iman cüzlere ayrılır. O yüzden biz imanın bütün cüzleri bizde bulunur demediğimiz için diyemediğimiz için buna cesaret edemediğimiz için yani biz imanın bütün gereklerini yerine getiriyoruz. Bütün amelleri hakkıyla tatbik ediyoruz diyemediğimiz için inşallah diyoruz. Kastlarımızdan bir tanesi bu. Ancak arkadaşlar biz dedik ya biz bu derslerimizde inşallah her ne kadar mukaddime de olsa kabı olarak geçeceğiz ama yeri geldiği zaman da bazen ince noktalara değinmek zorunda kalıyoruz. Bu ince noktalardan bir tanesi de şu. Allah Kur'an'da diyor ki bir topluluğa kin duymanı sizi adaletsizlikten uzaklaştırmasın. Şimdi biz mürciyelere kin duyuyoruz. Yani buğz ediyoruz onları. İmanımız gereği bu etmek zorundayız. Ama bu onlara karşı bizi adaletsizlikten uzaklaştırmayacak. Bunu neden söylüyorum? Çünkü her ne kadar mürciye imanda istisnayı keri görmüşlerse de bu mutlak olarak değildir. Bir noktada caiz görmüşlerdir. Tek bir noktada caiz görmüşlerdir. Demişlerdir ki akibet sonuç sonuç babında biz e, inşallah müminiz diyebiliriz. Yani ne manada? Yani ben e, e, inş, e, kesinlikle mümin olarak öleceğim diyemeyiz. Orada inşallah dememiz lazım diyorlar. Süphanala ses mi yine? Diyoruz ki arkadaşlar, mürce fırkası bir noktada muhalefet şey bir noktada Ehl-i Sünnet'e muvafakat ediyor. Diyorlar ki biz akibet sonucu, akibeti kastederek, yani sonumuzu kastederek inşallah diyebiliriz. Bir tek orada inşallah müminim diyebiliriz. Yani ne manada? İnşallah mümin olarak öleceğim. Yani kesinlikle mümin olarak öleceğim diyemeyiz. O yüzden burada mesela onlara e, şey yapmamamız lazım, adaletsiz olmamamız lazım. Bunu da o yüzden bu baptan beyan edelim inşallah. Çünkü Eyl-i Sünnet vel Cemaat öyle bir fırkadır ki, e, öyle bir fırkadır ki e, hiçbir zaman onların bir topluluğa kim duyması onları adaletsizlikten uzaklaştırmaması lazım. Şimdi arkadaşlar önemli bir noktaya daha değineceğim. Şimdi biz dedik ki amel imandan cüzdür. Artar ve eksilir. Şimdi iman dedik ki artar ve eksilir. Şimdi burada ilginç bir soru var. Ehli sünnet alimlerinin ortaya koyduğu. Tabii cevap vermişlerdir bunlara ehli sünnet. Kişi iman artar ve eksilir diyor ya ehli sünnet alimleri. Bir de verdiği asıllardan bir tanesi de neydi? Verdiği asıllardan bir tanesi de neydi? İman artar ve eksilir ve imanda inşallah demen gerekir. Yani şart değil her yerde ama demen daha uygundur. İnşallah müminim demen daha uygundur. Peki soru gündeme getiriyorlar bunun üzerine. Peki bir insan ben inşallah da inşallah Müslümanım. Müslümanım. İnşallah Müslümanım da diyebilir mi? Yani İslam'da da daha ilmi bir tabirle İslam'da da istisna caiz midir? İslam'da da istisna caiz midir? Şimdi imanda istisna caizdir dedik. Yani kişi inşallah ben müminim diyebilir dedik. Peki İslam'da istisna caiz midir? Yani inşallah ben Müslümanım diyebilir mi? Diyoruz ki bunun arasında bunun arasında ince bir nokta var. Bunun arasında ince bir nokta var. Bunun tafsili kısmını inşallah ileride işleyeceğiz ama cevap verme babından diyoruz ki evet İslam'da da istisna caiz. Ama bu dört tane kastımız vardı ya bizim imanda. Onlardan bir tanesini kast edersen caiz. Ne manada? Şimdi bunun sebebi ne? Şimdi diyoruz ki. İslam artar mı eksilir mi? Bakın ikinci bir soru geldi gündeme. Bunu sormamın sebebi birinci soruyla alakalı olduğu için. Birinci soruyla alakalı olduğu için. Birinci soru. İslam, İslam'da istisna caiz mi? İkinci soru, İslam'da da artma ve eksilme olur mu? Diyoruz ki, evet. İslam'da artma ve eksilme de olur. İslam'da da istisna caizdir. Aynı iman gibi. Bunun sebebi şu. Çünkü, İslam'da da artma eksilme olmasının sebebi... Artma eksilimi olmasının sebebi. Çünkü İslam da derece derecedir. Bir insan derse ki hayır ben kesin Müslümanım yani Müslümanlığın bütün şubelerini yerine getiriyorum demiş olur. Bu da nefsi tezkiye olur. O yüzden kişi inşallah ben Müslümanım, Müslümanım derken bunu kastederse bu noktada inşallah demesi caiz. Bakın şimdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyor? Diyor ki. Müslüman, men selim Müslüman, men selim el min ve Müslüman, men selim Müslüman, men selim ve men selim Müslüman, men selim Müslüman, elinden ve dilinden emin selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men selim Müslüman, men Elinden ve dilinden emin olmazsa mümin, şey, Müslüman o, e, Müslüman olur musun? Bu senin İslamını yok eder mi? İslamını yok etmez ebeden. Ama nasıl Nebi Asalem diyor ki Müslüman budur? Yani kamil Müslüman budur. Aksi halde dersin ki bu adam İslam'dan çıkmıştır. Bu çok açık ve net. Bakın hadiste ne diyor Nebi Asalem? Müslüman Müslümanların kendisinin elinden ve dilinden kurtulduğu kimsedir ancak. E şimdi bir insan benim dilimden ve elimden kurtulmuyorsa ben elimle Müslümanlara zarar veriyorsan ve dilimle de onlara sövüyorsan bu beni imandan çıkarır mı? Yani bu büyük bir günahtır ama imandan çıkarır mı? İslam'dan çıkarır mı bu beni? Çıkarmaz. Ha, o zaman peki buna rağmen nasıl Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tutuyor diyor ki Müslüman ancak budur? Yani kamil Müslüman budur. Tamam mı? Bunda bunda icma vardır Ar selef arasında. Yani kamil Müslüman budur. Yoksa aksi halde bir insana sövmen seni dinden çıkarmaz. Sövgün aslı dinden çıkarmaz. Veya bir Müslümanı dövmen, ona yumruk atman seni İslam'dan Çıkarmaz. Demek ki bir Aleyhisselam'ın orada Müslüman budur demesinden kastı yani kamil imana sahip olan bu kişidir. Bu im şey kamil İslam'a sahip olan bu kişidir. İslam'ı artan bu kişidir. O zaman diyoruz ki burada anlıyoruz ki kişinin İslam'ında da artma ve eksilimi olur. Neden? Çünkü Nebis Aleyhisselam İslam'ı tarif ederken namaz, oruç, zekat. E düşün ki bir Müslüman şimdi namaz kılıyor oruç diyor zekat veriyor ama gücü yettiği halde haca gitmiyor. E ne oldu? İslam'ında eksiklik oldu onun. Haca gitti bak İslam'ına kemaliyet kattı. Çünkü İslam derken İslam'da aslen ameller kastedilir. Ameller kastettiğimiz zaman amellerde eksilme olduğu zaman İslam'da eksilme olur. Artma olduğu zaman İslam'da artma olur. Peki inşallah Müslüman, Müslümanın diyebilir misin? Dersin ne manada? Çünkü eğer sen inşallah Müslümanım derken kendini teskiye etmemeyi kastediyorsan aynı imanda olduğu gibi o manada dersin Müslümanım. Ama Allah'a ben teslim oldum. Yani Allah'a kendi kalbimi teslim ettim. O manada istisna kılamazsın. O manada inşallah diyemezsin. Tamam mı? Bu iki noktayı da e, ayırt dedelim inşallah. E, başka e, burada söyleyeceğimiz e, söyleyebileceğimiz şeyler e, yani inşallah e, bu kadar yeter. Yani ben şey düşünüyordum. Yani Allah-u Alem e, e, mukaddime imanın mukaddimesini üç ders yapalım diye düşünüyordum. E, vallahi herhalde üçüncü derste de bitmeyecek belki dört ders olur imanın mukaddemesi hakkını herhalde inşallah e, bu kadar diyeyim.